Değerli dinleyenler merhaba. Cemre Beklentisi programının yeni bir bölümü ve biz yine sizlerle birlikteyiz. Ruhu felç eden ölümcül bir afet, şöhret düşkünlüğünden bahsedeceğiz bugün. Soru, dört bir yana açılan mefkure muhacirlerinden bahsedildiği hemen her yerde... Genellikle ihbari bir tarzda, onların şöhretten, nam nişandan uzak durdukları, duracakları ifade ediliyor. Hali hazırda böyle bir tehlike var gibi gözükmüyor. Bunu ileriye matuf bir tedbir ve ikaz olarak mı anlamak gerekir? Neler buyurursunuz? Cevap Büüyle küçüğüyle şöhret arzusunun nam o nişan düşüncesinin, kalbi ve ruhi hayatımız için öldürücü bir mülahaza, katil bir virüs olduğu muhakkak. Öyle ki bu arzu ve tutku insanın Allahla olan münasebetine engel olduğu, Hatta o münasebetin kesilip kopmasına sebebiyet verdiği gibi, kişiyi Allah'ın teyidinden de mahrum bırakır. O halde bu ölçüde tehlikeli bir virüsün gelip içimize sızmasına, sızıp bizi esir almasına fırsat verilmeden daha baştan hıfsız sıha düşüncesiyle ona karşı tedbir alınıp tahşidatta bulunulmalıdır. Bulaşıcı bir hastalık ve koruyucu hekimlik. Eğer içimizde böyle bir temayül ortaya çıkmış veya bir arkadaşımızda böyle bir eğilim baş göstermişse, bu duygunun başkalarına da sirayet etmemesi, onların hislerinin de depreşmesine sebebiyet vermemesi için, vakit fevt etmeden hemen karantinalar oluşturulup yayılmasını önlemek gerekir. Çünkü manevi hastalıklar maddi hastalıklardan daha tehlikelidir. Daha hızlı bulaşır ve tedavisi de daha zordur. Bir kere makam, mansıp, şöhret gibi bir virüse yakalanan bir insanı geriye döndürmek oldukça zordur. Bu sebeple her zaman bu tür duygulara karşı teyakkuz içinde, hazır ve tetikte olunmalıdır. Yapabiliyorsak, kendi marifet gücümüzü bir bağışıklık ve mukavemet sistemi gibi kullanarak, bu virüslere karşı sürekli anti-şöhret, anti-nam, ve antişan korları üreterek onları henüz menşeinde etkisiz hale getirip kökünü kurutmamız gerekir. Nefislerini yerden yere vuran devasa kametler. İmam Rabbani ve Bediüzzaman gibi büyük zatların hayatına baktığımızda onların çok parlak, imrendirici hayranlık uyandıran hizmetler sergiledikleri zamanlarda bile, birdenbire kendilerini çok ağır bir şekilde adeta yerden yere vururcasına sorguladıklarını görürüz. Mesela insaf sahibi her bir ferdin, Türkiye gibi bir ülkede çok ağır şartlar altında, yeniden din abidesini ikame ettiğine inandığı ve bu inancın sözlerle, mektuplarla kendisine ifade edildiği, Zatına eserlerine karşı büyük bir teveccühün yöneltildiği bir zamanda Hz. Pir Sen ey riyakar nefsim Dine hizmet ettim diye gururlanma İnnallâhe le yüeyyidu hâveddîne Bir raculil fâcir <gülüyor> Muhakkak ki Allah Bu dini facir adamla da teyit ve takviye eder Sırrınca müzekka olmadığın için belki sen kendini o racül facir bilmelisin demiştir. Halbuki o dönemde Hazreti Üstad'ın neşrettiği nur sadece Türkiye ile sınırlı kalmamış, anil merkez kaynaklı bu güzellik dalgalanması dünyanın dört bir yanında intişar etmiş, kısa bir müddet içerisinde Medine-i Münevvere'de, Mısır ve Pakistan gibi ülkelerde hüsnü kabul görmüştür. Uzun süre Bağdat'ta bulunan Ahmet Ramazan Abey, Bağdat'tan değişik yerlere bin kadar mektup gönderilmesine vesile olduğunu söylemişti. Muhabere ve muvasala imkanlarının oldukça sınırlı olduğu böyle bir dönemde, Üstad Hazretlerinin etrafındaki 5-10 insanla ümit vaat eden her yere mutlaka el uzatmaya çalıştığı, ve o cüzi imkanlarla adeta dünya ile oynadığı görülür ve onun bu gayretleri ciddi manada bir hüsnü kabul ve teveccüh de görmüştür. Fakat o, bütün bunlar karşısında kendini mazhar bile değil, sadece güzelliklerin kendisine uğrayıp geçtiği bir Memer olarak görmektedir. Böylece o, Meydana gelen güzelliklerle kendisinin asli olarak hiçbir irtibatının, hiçbir nispetinin olmadığını dile getirmiş ve muhtemel beğenilme, takdir edilme, tanınıp bilinme gibi duygulara karşı hariçte setler oluşturmuş. Onlar henüz iç dünyasına adımını atmadan tahşidatta bulunmuş, tedbirini almış ve o virüslerin gelip içine sızmasına meydan vermemiştir meseleyi bir espri içinde ele alacak olursak, sanki Üstad Hazretlerinin bu durumu virüslerin bile canına tak dedirtmiş ve onları, biz bu adamı tahrik ettikçe, onun mukavemet sistemini daha bir güçlendirip, daha bir kuvvetlendiriyoruz. Biz ona bazı şeyler kabul ettirmek istedikçe, o kendini değil düz bir insan, racule facir yerine koyuyor. Mazhar bir yana memer olarak görüyor. İyisi mi? Biz onunla hiç uğraşmayalım. Daha iyi demek zorunda bırakmıştır. Esasen aynı durumu bütün büyüklerin ahval ve etvarında görebiliriz. Mesela esrar uluhiyet ve esrar rububiyet gibi derin meseleler hakkında çok rahat konuşan, bu ulvi hakikatlerin gönüllerde duyulup hissedilmesi adına peygamberane bir azim ve cehd ortaya koyan ve netice itibariyle bizim derinliğini takdirden aciz kaldığımız İmam Rabbani, mürşid Muhammed Baki Billah Hazretlerine yazdığı bir arizasında, kendisinden sadır olan bütün hayırlı işlerde nefsine itham ettiğini, herkesi kendinden üstün, kendisini ise insanların en şerlisi olarak gördüğünü, ve amel defterinin hayırlı-efal açısından bomboş olduğunu ifade eder. Demek ki bu büyük insanlar, gurura, kibre, içten içe kendini beğenmeye giden yolları ta baştan kapatmış, bariyerler koymuş ve bu istikamette nefislerini yerden yere vurmuşlardır. Tabii bunun neticesinde kendilerine gösterilen hürmet, iltifat ve takdirlerden hoşlanmak bir yana, arzulamadıkları, beklenti içinde olmadıkları böyle bir muameleye maruz kalınca, tepeden tırnağa terleyecek ölçüde ciddi manada rahatsızlık duyacak hale gelmişlerdir. Değerli dinleyenler, Cemre Beklentisi programında bir bölüm daha sona erdi. Gelecek bölümde tekrar birlikte olmak ümit ve dileğiyle Allah'a emanet olun.